Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay Merhaba Çiğdem Merhabalar Ömer Bey, merhabalar Özdeş Bey. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. İstanbul'da büyük bir hareketlilik haber açısından hareketlilik de evet. çarpıyor herhalde. Yani ben bir tek girişte şeyi sormak istedim. Yani 3 Eylül Cuma günü gece yarısı bir kararla bu Cumhuriyet'ten Hazal Ocağ'ın haberiydi. Ve Kanal İstanbul projesiyle bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Nakkaş şehir. Başakşehir kesimi için acele kamulaştırma kararı alındıydı. Evet. evet. Doğru. Yani hakikaten bir acele olduğu anlaşılıyor. Metaforik olarak da, gerçek olarak da böyle. Bu Lakaş, Başakşehir otorlogu ihalesi geçen sene yapılan bir otorlog. Hatta onun üzerinden o projenin bir parçası olan köprüyle ilgili olarak da işte Kanal İstanbul'un temeli atılıyor diye hatırlarsınız. Geçen Haziran Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir tören oldu. İşte o otorol için yapılan acele kamulaştırma kararı o. Yapışlet devlet modeliyle, modeline göre ihale edilmiş idi. Hatta geçen sene onun e, yazıda, yazıda anlatırken e, bir fotoğrafını da koymuştuk yazıya. Böyle kilitli, masif, devasa bir kasa içinde, e, o kadar büyük ki kapsamı, ihale evrakı e, büyük bir kasa içinde getirilmiş firmalar tarafından. E, bu tür büyük altyapı projelerinde, yapıştık devletlerde özellikle e, acele kamulaştırmalar yapılıyor. Yani tabii birçok deveden, tepeden, yoldan, ormandan, ırmaktan geçtiği için bu yollar e, o arazilerin kamulaştırılması gerekiyor. E, söz konusu olan karar ona dair acele kamulaştırma e, kararı. Evet tamam. haberin devamında da hatta e, şey de söyleniyordu. Tarlaların Kanal İstanbul'a yol haline dönüşeceğine dair de epey başka şeyler var. Yani tapu ve kadastro kayıtlarında hala ham toprak ve evet. olarak görünüyor. Buna karşılık yola dönüştürülüyor diye bir haber daha vardı. Hı -hı. Gene Cumhuriyetten Hazal Ocağın bir başka evet. haberine göre Evet. evet evet işte o şey yani bugün biraz değinmek istediğimiz e, konu aslında onu daha detaylarıyla açıklayan e, bir tweet serisi e, sizin şimdi söylediğiniz konu bu tarla ve e, ham toprak olarak görünen kayıtlarda arazilerle ilgili ihale e, o da işte İstanbul Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün evvelsi akşam e, bir seri tweet attı. Yani aslında bu onu resmi bir açıklama olarak kurumsal bir açıklama olarak kabul etmek artık mümkün yani kendi sosyal medya hesabından ve bu şeyi e, toplu kontidaresini e, ila çıktığı e, ihaleleri iki ihaleleri haber verdi ve onun bir analizini yaptı e, ona değinmek istiyorum aslında evet, çok evet. Evet bir dizi 5 taneydi yanılmıyorsam bu Kanal İstanbul'un çevresine inşa edilecek e, adı Yenişehir projesi e, neden bir rant projesidir diye soruyor. Ben biraz daha argo bir yazılarımda Kanal İstanbul'un iri kıyım bir emlak projesi olduğunu e, defalarca tekrar ya ettim. Ama. Evet yani bir rant projesi e, niye işte bu TOKİ'nin çıktığı ilanlar da e, ortaya çıkıyor ve e, Sayın Akgün de daire başkanı Akgün de uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, bu bir yüz gibi yayılacak diyor ve bir projeksiyon yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim 6 Ekim'de ihale edip satışa sunacağını duyurduğu diyor TOKİ'nin. Ben şeye baktım e, TOKİ'nin sayfasına e, orada iki tane şey var. iki ihale ilanı var. Biri 6 Ekim. Diğeri de 7 Ekim, ikisi de Arnavutköy'de e, ve toplamda işte 1025 konuta teka, tekabül ediyor. Yani peş peşe iki tane e, ihale yapılacak aslında e, TOKİ tarafından. E, bu Sazıdere Barajı'nın hemen yanında e, ihale edilecek konutların alanı. Ve e, o tweet serisinden devam edelim. İçme suyu havzasında. Ve kısa koruma kuşağında yapı yasaklı alanda kalıyor. Ee, ve diyor ki Gürkan Bey yıllardır bu korunabilmesi aslında bu sayede oldu. Yani yapılaşma yasağı konulduğu için bu saate kadar e, bu içme suyu hafızası e, korunabildi ama artık işte bizzat devlet kuruma eliyle o korumadan e, çıkarılıyor. Peki diyor Kanal İstanbul'un bakanlıkça yapılan imar planları ne oldu? Bölgenin tamamı imara açıldı. Mayıs 2023'te bitirilmesi düşünülen 485 birimlik bu etap 6 katlı konut ve ticaret kullanımı ayrıldı. Bu Mayıs 2023'te sanırım bu tahminde şeyden kaynaklanıyor. Bu ihale iyanından gördüğüm kadarıyla 600 günlük bir e, süre veriyor idare. İhaleyi alacak olan şirkete başlayıp bitirmek için. O da Mayıs 2023'e tekabül ediyor. Anlaşılan ki bu 2023'ün anlamını biliyoruz iktidar için ee, orada da böyle bir ben eminim e, tarihsel bir e, siyasi bir şey düşünülmüştür mutlaka hatta ee, 23 Nisan'a da denk düşür, düşer Mayıs diyor gerçi ama bakarsınız işte 19 Mayıs'a denk düşürürler mutlaka bir yani Cumhuriyetin 23 Nisan. evet Türkiye Cumhuriyetinin e, kurucu felsefesine ve kurulmuş tarihine milli bayramlarımıza denk düşen tarihlere çakıştırılıyor birçok büyük altyapı projesi. E, bu böyle büyük bir altyapı projesi değil sonuç olarak bir konut ama yani Kanal İstanbul'un kendisi bir revanşist proje olduğu için aynı zamanda e, bunu da öyle düşünmekte. Ben bu da yorum yapıyorum tabii şu anda. Bir mahsul yok. E, altı katlı konut ve ticaret kullanımına ayrıldı e, bu etap. E, ve Tekrar tekrar e, vurgulayalım ki bu bölge halen daha havza sınırı içinde. E, Gürkan Bey'in tweetlerinde şeyler de var. Görsel malzeme de var. Krokileri gösteriyor yani ihaleye çıkılan alanın havza sınırı içinde olduğuna dair. Ve şimdi az önce sizin belirttiğiniz bu alan tapu kayıtlarında halen ham toprak tarla olarak e, görünüyor. E, ve bir... 2016 yılına ilişkin bir hatırlatma yapılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütün bu rezerv yapı alanındaki tarım alanlarının tarım dışı kullanımını uygun görmüş 5 sene önce. Ee, işte Her şimdi. Var. Var. Vardım, var. Vardım, Rica ederim. Tarım dışı kullanımları uygun görmek ne demek? Yani bayağı inşaata dönüştürülebilir. Tabii, tabii tabii. İnşaata açılabilir demek. Ondan sonra biz işte sebze ve meyve niye bu kadar pahalı? Niye bu kadar çok gıda ithalat yapıyoruz diye tartışıp duruyoruz. Her şey her şeyle ilgili işte. Onun en e, belirgin kanıtı yani. Bu karar mesela. Bu karar şu anda yaşadığımız e, tarım krizinden bağımsız olabilir mi? E, i̇ki yıl sonra... Ee, dönüyorum şeye, e, o tweet serisine İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yürkan Akgün'ün tweet serisine iki yıl sonra e, mera alanları e, iki yıl sonra dediği 2016'dan iki yıl sonra yani 2018 yılında bu mera alanları hepimizin ortak olduğu alanlar bu vurgu çok önemli yani yurttaşlar olarak aslında hepimize ait bu alanlar kamu yani evet. kamu, kamu tabii yani, kamu yerleri Kamu, kamu arazileri, yani, hazine arazileri çok adına tescil edildi. Ve imar uygulaması yapılıp arsa haline getirmeye bile gerek duyulmadan. E, bu tabii rejimin karakterini de yansıtan e, bir şey. E, hem de üstelik imar planlarının açılan davalar e, sürmekteyken. Evet, e, çarpıcı. Şimdi tabii şöyle bir... E, Finalle bitirmiş, final sorusuyla bitirilmiş bu tweet serisi. Yani geleceğimizi nasıl şekilleneceği de bir aşağı beş yukarı belli. Doğadan, sudan, topraktan, ormandan, ortak kamu yararımızdan mı yana olacağız yoksa betondan mı ee, diyerek e, şeye yönlendirmiş. İşte bu kanal İstanbul'la ilgili bir bilgilendirme siteleri var mağarım. Ee, evet kanal.istanbul. İstanbul kanal. Nokta İstanbul evet. Ee, yani bu bu ihaleler aslında tabi bize e, açık açık bir yandan açık kaynaklarla olsa da sessiz verilerinden de olsa bu bir çalışmanın e, gayet sistemli bir şekilde e, devam ettiğini de şey yapıyor gösteriyor. Ee, yani işte binlak kaç başak şehir için bir yandan acele kamulaştırma bir yandan Arnavutköy'de halen tarla ve meyve olarak görünen Arnavutköy'de iki ayrı etap Konut ihalesi, bir yandan işte daha önce birçok kez işlediğimiz Halkalı Isparta Kule e, Kanal İstanbul geçişi, 3,5 milyar yıllık ihale, e, böyle etap etap e, devam eden bir e, Kanal İstanbul'a dönük e, bir dizi işlem e, ve ihale bir sıraya konmuş yani biz onu, onu anlamalıyız aslında yani sıraya konulmuş bir ihaleler ve işlemler seti var Kanal İstanbul'la ilgili biz onu işte çıktıkça şey yapıyoruz görüyoruz fark ediyoruz çünkü çok büyük bir şey bu büyük bir saha yani var mı bilmiyorum sizin yorumunuz bu konuda ben, ben, ben tekrar Hazal Hoca'nın haberine dönersek Cumhuriyet'ten 9 Eylül'de e, evet. görmüştüm. E, görmüştük. E, yani Kanal İstanbul'un güzergahındaki ikinci konut ihalesinin detayları ortaya çıktı diyor ve 1 milyon metrekareden fazla alana yüzlerce konut yapılacağı. Yani ilk birinci etapta 540 konut ve 8 adet dükkan inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi dosyasında yer alan <gülüyor> zemin ve temel etüdü Veri raporunda da bölgeye yapılmak istenen projenin ayrıntıları da belli olmuştu diyor. Yani söz konusu arazilerin İstanbul imar planı haftalarında imarlı oldu ancak arazilerin tabu ve kadastro kayıtlarında hala ham toprak ve tarla olarak göründüğü de belirtilmişti. İnsanın nefesini kesecek nitelikte bir. Evet evet. Şey de öyle 7 Ekim'de ihale edilecek e, ihale de öyle. E... 485 adet konut tokenin sitesinden e, baktım yine Arnavutköy ilçesi yani aynı şey içinde çıkıyor belli ki evet. e, sistem içinde o da altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle e, birlikte 485 adet işte il ilkiyle demin söylediğimiz ilkiyle toplandığında 1025 adet e, konut ediyor. Yani, binden 10, fazla evet bina yapılıyor tabii bina o konuda da, da aslında, konu, evet evet toplam konut sayısı ile ilgili de aslında bu Kanal İstanbul kapsamında net olmayan bir durum var ilk bu projeleri tartışmaya başladığımızda temel dokümanlarda işte 2 milyon konutluk bir uydu kentten bahsediliyordu fakat son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na e, yöneltilen bir soru var. Orada 500 bin konuttan bahsediyor. E, yani toplam Kanal İstanbul'la birlikte eklenecek e, konut sayısının 500 bin olacağı yönde bir beyan var. Öyle bile olsa, e, yani İstanbul e, anladığım kadarıyla e, ulaşması gereken maksimum nüfusa e, bu master planlardaki Tahminlerde yer alan e, şey ulaşmış durumda, nüfusa ulaşmış durumda. Yani 500 binlik bir ele su havzalar önceden yeni bir nüfusa ihtiyacı olmadığı açık. Evet, yani <gülüyor> çok kapsamlı bir şey yani. Peki bu otoyol da e, acele kamulaştırmaya konu bir otoyol ihalesi de yapılmıştı geçen sene galiba, değil mi? Evet evet yani o, e, o ihale e, Rönesans grubunun aldığı bir ihaleydi. Demin bahsettiğim gibi yapışlet devlet modeliyle yapılan. Aslında çok böyle doğrudan e, Kanal İstanbul'la birebir bağlantılı değil de daha ziyade Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olarak lanse edildi. Ama e, içerdiği e, köprüler itibariyle bu Sazlıdere'ye yakın bir yerden e, geçtiği için o ilişkilendirme yapılıyor. Ve işte bu acele kamulaştırmaya konu olan e, arsa ve araziler de anladığımız kadarıyla o Kanal İstanbul'un e, yerleşeceği, geçeceği e, şeye, hatta yakın. E, biraz da şu şeyden e, bahsetmek istiyorum. Bu hazır şeylerden, arsalardan e, söz açılmışken bu şeyle Ulaştırma Bakanlığı'yla Yüksel Projenin birlikte hazırladığı bir çalışma vardı. Daha önce değinmiştik. Ben yazılarında çok işledim. Kamuoyuna açıklanan bir şey değil ama bir sunum olarak üretilmiş. Çok içeriği zengin bir kamuya kapalı açık kaynak olmayan bir şeydi. Bende vardı o. Orada bir mülkiyet analizi yapılmıştı. Bu mülkiyet analizinde e, şunu aslında anlıyoruz. O mülkiyet analizi o kadar ayrıntılı ki e, bu Kanal İstanbul'la ilgili iktidarın bunu bize sunarken, anons ederken temel argümanı olan Boğazlar'daki gemi trafiğiyle bu bir alakasını olmadığında anlıyorsunuz. <gülüyor> Hiçbir alakası yok. Yani bakın şöyle söyleyeyim, e, aslında keşke bunu... Teknik olarak imkansız tabii görsel olarak sunmak mümkün olsa, bu 2018'de yapılmış Ulaştırma Bakanlığı'nın yüksel projesinin ortak çalışmasındaki bilgilere göre, şeyde e, kanal kanal güzergahı çevresinde e, 3.600 hektar kamu arazisi e, var ve bunun. E, kurumlar ve parseller bazında e, dağılımı ülke analizinde işlenmişti işte hazinenin, iskinin, dse'nin, e, toki'nin ve meraların ve belediyelerin ne kadar parseli ve ne kadar arazisine olduğu olduğuna ilişkin e, çok böyle detaylı e, veriler vardı. Yani izleyenler, dinleyicilerimiz sıkılmazsa kayıt olsun diye bunları şey yapabilirim, e, paylaşabilirim. Ya da bir başka hmm. şeye bırakabiliriz. Yani, önemli aslında. Eğer bazımız e, varsa evet lütfen. E, hazinenin e, o zaman okuyorum. Hazine 1480 adet parsel 8 milyon 627 bin 869 bin metrekare. İSKİ 790 adet parsel 3 milyon 76 bin 879 metrekare. Devlet su işlerinin 580 adet parsel parseli varmış, 3 milyon 127 bin 760 metrekare. Mera, yani işte demin bahsettik ya İBB daire başkanında diye atıfta bulunmuştu, 428 adet e, parsel varmış Mera olarak 14 milyon 643 bin 429 metrekare. Toplu Konut İdaresinin 106 adet parseli. 1.572.928 milyon belediye'nin e, 585 adet parseli o da dört milyon 400, pardon dört milyon 952 831 metrekare yani toplam 3.969 adet parsel otuz e, altı milyon 1699 metrekare bu kanal İstanbul'un e, şeyi kanal ve çevresindeki 36 milyon metrekarelik kamu arazisinin kurum ve parseller bazındaki dağılımını paylaşmış olduk. Yani 4000'e 4 yakın parsel ve 36 milyon müddet. Evet 4000'e yakın parsel doğru 3969 adet parsel 36 milyon 1699 metrekare. Bu dediğim gibi yani açıklanmadı kamuoyuna ama ben iddialıyım e, Ulaştırma Bakanlığı'yla bu chat raporunu hazırlayan e, yüksel projenin o hazırladığı ortak bir şeyde belgede bir dokumanda bir powerpoint gibi bir dokumanda yer alan bir analiz bu. Ee, onun yanı sıra şey de var tabi. E, yani bu bir de bir, bir şey daha var. Im, çalışma daha var. E, o da malikler bazında. Yani e, mü, mülkiyet tipi bazında bir e, şey daha var. Mesela işte kooperatiflerin e, arazileri varmış. Vakıfların, derneklerin ondan sonra şahısların e, onlara dair de ayrı bir şey daha var. E, analiz daha var. Onu da gelmişken paylaşmış olayım. Yani, Şeyinde sözünü ettiği gibi Gürkan Akgün'ün yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın bayağı e, Doğadan, sudan, topraktan, ormandan ve ortak kamu yararımızdan yana mı olacağız yoksa betondan mı deyip senin gönderdiğin notlara bakarak söylüyorum. Tercih basit diyor. Evet. Daha ayrıntılı bilgiyi de Kanal İstanbul adresinden, kanal.istanbul adresinden elde edebileceğimizi söylüyor. Gerçekten çok hem bir yandan uyan, uyarıcı, uyandırıcı hem de tüyle ürpertici. Yeni bilgiler ışığında büyük bir efordan bahsediyoruz yani. Evet yani gidiyor su havzaları, hazine arazileri, meralar. Yani göz göre göre açık ihalelerle e, konuta dönüşmek üzere e, gidiyor yani. Bunun bunun için e, hakikaten çok yüksek ses çıkarmak lazım. Öyle evet. bir ciddi bir <gülüyor> tabandan bir direni direnişle karşılar nasıl... E felaket yani aslında bu. Gerçekten e, su sorunun bu kadar... E, Büyük olduğu bir metropolde e, su havzasını e, bitirecek bir... Ve de <gülüyor> kuraklık e, hat da uyarılar gelirken ve bütün dünyada da işte iklim e, faciasına adım adım e, hızla yaklaşırken evet ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. E, herhalde burada bitirebiliriz değil mi? Evet, e, burada şimdilik bitirebiliriz. Vaktimiz de e, zaten doldu sanıyorum. Bunu evet. sürdürürüz. Çok yani. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, dinleyenlere de iyi günler. Size de iyi yayınlar. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.